Demet, Ramuzul Ahadis kitabının 136. sayfasına tesadüf eden hadisi şerifleri okuyup izah etmeye geçmeden önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sevgimizin, bağlılığımızın bir nişanesi olmak üzere ve cümle alinin, ashabının, etbaının vesaire enbiya ve mürselin ve evliyaullahın ve bilhassa ümmet Muhammed'in mürşitleri olan, Verese-i Enbiya olan Sadat ve Meşayih-i Aliye'mizin ervahına, eseri telif eylemiş olan Gümüşhaneli Ahmet Siyahettin Efendi hocamızın ruhuna, kendisinden feyiz aldığımız Mehmet Said e Kodku hocamızın ruhuna hediye olsun diye, uzaktan ve yakından bu hadisleri dinlemek üzere. Buraya toplanmış bulunan sizlerin ve bu Konuşmayı sonradan bantlardan dinleyen sahil kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarına hediye olsun diye. Yaşayan Müslümanların da Rabbimizin rızasına vasıl olması, iki cihanda aziz ve bahtiyar olmasına vesile olması için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, öyle başlayalım. Bunların izahına buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet olunmuş. Bundan sonra gelecek hadis-i şerifte de aynı mana ifade edilmiş. Bu hadis-i şerifi ilk önce okuyverelim. Mealini söyleyiverelim. 136. sayfanın birinci hadis-i şerifi İnneküm ey ashabım sizler bugün el-yevme fi zamanin Öyle bir zamandasınız ki, men terkem minkum usrema ümira Rabbi heleke. Kendisine emir olunmuş olan şeylerin onda birini terk etse terk eden kimse helak olacak bir zamandasınız. Tamamını yapması lazım. Onda birini bile terk etse, onda dokuzunu yapıp o zaman bile helak olur. Öyle bir zamanda yaşıyorsunuz. Burada Matbaada Ümür diye hareketlenmiş ikinci ötüre yanlıştır Ümür'e olur Ketebe Kütibe gibi meşhur sigasıyla orasını metini takip eden kardeşlerimiz düzelti versinler. Sümme yeti zamanun ama bundan sonra ileride bir zaman gelecek ki men amile minhum bi öşrima Ümür'e bihi neca Emrolunan şeylerin onda birini yapabilse o zaman da o insan kurtulacak. Öyle bir zaman gelecek. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanı asrı saadettir. Peygamber Efendimizin cemalini gören, onun sözünü işiten, onun efendim icraatına şahit olan insanın normalde hayran olmaması, mesle olmaması mümkün değil. Her şeyini ona uydurmaya çalışması lazım. Gönlündeki ufak bir şey, ufak bir gölge, bir hatalı hareket efendim onu çok büyük zararlara uğratabilir. Eskiler demişler ki, Farsça bir söz, kur bir sultan ateşi su zambüvet. Sultanların yakın mevkiine gelmek, onların meclislerinde bulunmak, evet, Sultanın yakınlığıdır. Biraz tantana, debdebe, şaşa, zenginlik, ikram vesaire vardır ama çok da tehlikelidir. Yakıcı bir ateş gibidir. Yani oraya vardığı zaman bakarsın, sultan kızı verir, atın şunu hapse, kesin şunun kellesini, cezalandırın şunu di verir. Büyüklerin yanında edebe çok riayet etmesi lazım. Bizim kitaplarımızda da yazılmış ki efendim. Yani bir büyüğünün hocasının yanına geldiği zaman edebe son derece riayetkar olması lazım. Gönlününe sahip olması lazım. Kötü şeyleri geçirmemesi lazım diye. Peygamber Efendimizin bu mübarek zamanında her şey ayağın beğen aşikarken, küfür yıkılmış ayaklar altına alınmışken, müşriklerin artık söz söylemeye mecalı kalmamışken, onların inançları darmadan tarumar olmuşken, o zaman herkesin tam tamına, Halis Müslüman olması lazım. O devir o kadar halis insanın arasında bozukluk çok fena olur. Yani beyazın yanında küçücük bir gaz yağı damlasa bile onun o şeyi ıslaklık gibi görünüşü bile leke olur beyazın üzerinde, Beyazın içinde. Beyaza mukayese edildiği zaman o kötü görünür. Peygamber Efendimiz'in ashabı da kar gibi akmak. Lekesiz temiz insanlar iken o devirde insan onda birini yapmasa emir olduran şeylerin vazifelerin o zaman büyük bir günah olmuş olur mahvolurlar. Ama bir zaman gelecek onda birini yapabilirse kurtulacak diyor Peygamber Efendimiz. Sanki onun misali de bizim zamanımız. Sanki sanki bizim bu zamanımız çünkü insanların çoğu şaşırmış. Açıktan açığa Allahu Teala Hazretlerinin varlığına dil uzatanlar var. Açıktan açığa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e efendim, karşı çıkanlar var. Açıktan açığa her türlü edepsizliği yüzü kızarmadan, utanmadan arlanmadan iftihar ediyor gibi yapıp da yapıyorum ne var? Bir şey mi diyeceksin? Ne yapabilirsin? Hürriyet var gibi bir kabadayılık edası içinde her türlü alçaklığın, rezaletin, mazarlatın, efendim yapıldığı bir zaman. E şimdi her sabah akşam insan gezdiği yerlerde eğer bir de konuşacağı insanları iyi seçmezse bir sürü küfür elfazı yani insanı küfre düşüren bir sürü tehlikeli söz, bir sürü bozuk akide, bir sürü saçma efendim lakıldı. Bir sürü efendim hücum, bir sürü şey görebilir. Sonra o devirde allah Teala Hazretleri o ihlaslara göre müminleri aziz etmişti. Kafirlerin gık diyecek hali yoktu. Bu devirde kafirler hakim olmuşlardır dünyaya. Uzaylara efendim şeyler uydular fırlatmaktalar. Dünyanın her yeriyle çok güzel haberleşiyorlar. Buradan telefonu açıyor tık Amerika'yla. Belki bizim bu şehir içi telefonu konuşmasından daha rahat bir tarzda konuşabiliyor. Efendim çeşitli cihazlar, aletler, edevat yani çok gelişmiş bir devir. Bizden üstünler ve biz bizden çok üstün olmalarını teknolojik bakımdan bizim dinimize zarar vermek için de kullanıyorlar. Bizi aldatmak için, bizi şaşırtmak için, dinden çıkartmak için, kendi dinlerine döndürmek için misyonerlik propagandası yapmak için harıl harıl çalışıyorlar bütün imkanlarıyla. Yani para mı istiyorsun? Al. Yığınla, böyle kucağına para. Bizim efendim Heybeliada ruhban okulu, okulunda, Hristiyan okulunda, efendim papazların okulunda bir tavirat yapılacakmış. Amerika'ya bir şey yazmışlar. Bir işte ihtiyacımız var para gönderin diye. On mislini göndermiş Amerika'dan. Bağlı oldukları teşkilat. Bunlar da buradan biz bu kadar gönderin demedik diye bir itapname göndermişler. Bu kadar fazlasını ne gönderiyorsunuz diye. Yani azarlamışlar o tarafı. İstediğimiz kadar gönderilir, niye bu kadar çok gönderiyorsunuz diye. Biz bugün Allah Allah diyoruz, aman biraz para olsa efendim, şu kursu tamamlasak, aman biraz para olsa şu camiyi tamamlasak, aman biraz para olsa gazete çıkarsak, aman biraz para olsa mecmua çıkarsak, aman paramız olsa ansiklopedi çıkarsak, aman şöyle olsa, aman böyle olsa yurt açsak, okul açsak, özel üniversite açsak parası olanın Özel üniversite açma imkanı var bu devirde. Ve bizim özel üniversite açacak kapasitemiz var. Müslüman kardeşlerimiz var, profesörlerimiz var, çok çok iyi yetişmiş kimseler var. Yabancı dilleri gayet güzel bilen kimseler var. Yani yapabiliriz hepsini ama hepsi fakirlik, fukaralık yüzünden yapılamıyor. Yani paramız yetmediği için yapamıyoruz. Gücümüzün yettiğine ancak mali gücümüzün yettiğine ulaş şey yapıyoruz, girişiyoruz. Ötekisinde, eh dur bakalım Allah bir gün inşallah bunun da imkanını verir de şunu da yaparız, bunu da yaparız diyoruz. Aslında her şeyi yapacak elhamdülillah kıymetli bir Müslüman efendim tabaka dünya üzerinde teşekkül etmiş durumda. Atom alimi var. Efendim teknik üniversite profesörü var. Efendim bilmem e, hukukçusu var şu su var, bu su var, her bakımdan elhamdülillah dünyanın en kuvvetli elemanlarına sahip bulunuyoruz ama işte o parasızlıktan, şeylikten biz yapamıyoruz. Düşmanlar bize bütün güçleriyle saldırıyorlar. Her yerden kıskaca almışlar. Bulgaristan'da sıkıntıdayız, Rusya'da sıkıntıdayız, Orta Asya'da sıkıntıdayız, Afganistan'da sıkıntıdayız, Afrika'da sıkıntıdayız. Efendim, yani dünyanın neresinde bir kurşun patlasa neredeyse gelip bizden bir tanesini zarara uğratıyor gibi bir sıkıntılı durumdayız. Bunlar keşke sadece canımıza kastetseler, ölürsek şehit oluruz, yaralanırsak gazi oluruz, sevap kazanırız. Ama bizim çocuğumuzu bizden alıp da kafir yaptığı zaman, inançsız yaptığı zaman, efendim ahlaksız yaptığı zaman, doğru yoldan çıkardığı zaman en büyük zarara uğramış oluyoruz. Böyle bir fitneli, fesatlı, cadı kazanlarının kaynadığı, mikropların her tarafı alıp götürdüğü bir asırda, insanların adam akıllı şaşırdığı bir asırda, firavunlardan daha beter olduğu, nemrutlardan daha kafir olduğu bir devirde, adam akıllı yüzsüzleştikleri, adam akılları Allah'ın nimetlerine karşı geldikleri bir devirde, eh, bu kadar menfi şartlara rağmen, o kadar alkışladıkları ittikleri halde yanlış yola gitmiyor da gençlik imana geliyor. Zenginlerin çocukları para var pul var her türlü eğlence yapabilir. Hayır onlardan şey yapıyor. Müslüman oluyor. Anası babası kızıyor. Oğlum al parayı gez biraz. dalık yap. Dolaş. Eğlen. Hayır. Anasına babasına yol gösteriyor. Anası babası lokantaya içki koyuyor. Evlat koydurtmuyor. Evlat ana babayı terbiye ediyor. Koyarsam ben burada çalışmam. Senin evinde yemeni yemem diyenleri duydum. Ada pazarında başka yerde. Yani anasına babasına yol gösteren şeyler oluyor. Allah'ın bir lütfudur bu. Vadidir de. Kur'an-ı Kerim'de vaat ediyor ki onlar Allah'ın nurunu söndürmek için ne kadar uğraşsalar Allah nurunu tamamlayacak. Ve biliyoruz ki kıyamete kadar has Müslümanlar daima mevcut olacak. Şimdi geçtiğimiz devrelerde efendim 19. yüzyıl Küfrün adam akıllı şahlandığı bir asırdır. Artık dine lüzum kalmadı demişlerdir. Birçok ideolojiler. Efendim Rusya'nın benimsediği komünizm ideolojisi din afyondur demiştir. Sömürme vasıtasıdır demiştir. Ama 20 21. yüzyıla yaklaştığımız şu sırada neredeyse Rusları bile dinsiz tutamayacak duruma gelmiştir. Avrupa'da Avrupa'da hesaplıyorlar ki efendim Fransa'da yüzde bilmem kaçı bulacak. Geçen gün yüzde 48 mi dediler? Ne dediler? Efendim, yani 2000 yılında Fransa'nın bayağı yarısı Müslüman olacakmış bu gidişle, bu hesapla. Dünya üzerindeki bütün öteki dinlerin gelişmesini, birkaç yıllık gelişmesini, istatistik mevzu yapmışlar. İslamiyet yüzde 248 gelişmiş. Yani dünyada patlama tarzında gelişiyor. Amerika dahil, dünyanın birçok yerleri dahil misyonersiz, mağdur efendim, tazik altında olmasına rağmen İslam gelişiyor. Öteki dinler geriliyor. Sadece o, o dinin mensubu ananın babanın evladı bir iki tanesi kalırsa o dinde kalıyor. Ötekiler onlar bile muhafaza edemiyorlar. Ama İslam yüzde iki yüz kırk sekiz. Yani yüz kişiyken iki yüz kırk sekiz kişi olmuş. Bin kişiyken efendim bir e 2480 kişi olmuş gibi yani. Allah'ın bir şeyidir. İşte böyle bir fitneli devirde kusurlu da olsa ilim az olduğundan, fitne çok olduğundan, küfür şahlanmış olduğundan, dalgalanmakta olduğundan, insanın gerçekleri öğrenme imkanı az olduğundan, ihlasla az düşe kalka bildiğini duyduğunu yapmaya çalışan insan necat buluyor kurtuluyor. Rabbımız bizi necat bulanlardan eylesin. Dinimizi tam tatbik etmeyi de nasip eylesin. Biz onda birine razı değiliz. Tam Müslüman olmak istiyoruz. Rabbımız bizi has Müslüman eylesin. Kendisine kendisine böyle efendim gel kulum diye davet ettiği efendim müminlerin en yüksek zümrelerinden en ileri gelenlerinden olmayı cümlemize Rabbımız nasip eylesin. İkinci hadis-i şerif de aynı mevzudaydı dedim. Onu da okuy vereyim metnini teberruken. İnneke zamanin ulama uhu kesir, huteba uhu kalil. Men terekefehi ushrem ma ya'lemu heva ve seyi'ti ale nnasi zamanun yaqallu uhu ve yaksuru uhu men temesseke fihi bi ushrem ya'lam neca. Ebu Zerrü Gufari Hazretlerinden Ahmed İbni Hamber Müsnedine kaydetmiş bu hadisi. İfadesi şöyle bu hadis-i Yerif'in. Siz öyle bir zamandasınız ki bu zamanın alimleri fazladır. İlim isteyenlere azdır. Hutaba uhu burada ilim isteyen demek yani hatip burada istemek manasına. İl alimleri çoktur. İlmi talep edip ver bana ilim, ilim öğret bana diyen insan azdır. Çünkü herkes biliyor. Herkes bilgili bu hususta. Siz böyle bir zamandasındır, zamandasınız. Alimler çok. isteyenler, talebeler az. Burada bugün de o zamanda bu zamanda kim bildiğinin efendim onda birini terk ederse heva fi cehennem. Cehenneme fi cehennem yok yani Cehenneme uçar gider. Cehennemin uçurumuna uçurumuna yuvarlanır gider. Yani onda birini terk tıpatıp Tıp atıp yapacak. Gece mutlaka tecci'de kalkacak, ibadetler edecek, Efendim haram yememeye dikkat edecek, hakkı söyleme hususunda gayretli olacak, Kale gibi olacak böyle. Azıcık bir şey yaptı mı? Helak olur gider. Ama veseyatiy alenlarsizemann. Bu insanların başına öyle bir kara bulutluk efendim uğursuz günler gelecek ki efendim o günlerde İslam şey yapacak da unutulacak da alimler azalacak yak veya yakalı ulemahu alimleri azalacak ve yeksulu hutabahu ilim isteyen insanlar çok olacak ama öğretenlerde burada o zamanda kim bildiğinin onda birini tutar, temasük eder, icra eder, yapar da şey yaparsa yaşarsa necat bulacak. Şimdi kardeşlerim bir misali size söyleyeyim. İstanbul'da bir doktor bize müracaat etmiş. Biz oradaki İskenderpaşa Camii'nde konuşurken haberi geldi. Efendim Kur'an-ı Kerim öğrenmek istiyorum demiş. Karısı da doktormuş o da öğrenmek istiyor. Dedim, bundan kolay bir şey yok. Benim ilahiyat fakültesinden, talebelerim, tanıdıklarımdan birisine söylerim. Evine gider o doktorun. Elif budur, B budur, cin budur, dal budur. Efendim, öğretir diye düşündüm. Kolay dedim, birisini göndeririz, Kur'an'ı öğretiriz. Yok, Kur'an-ı Kerim'in okumasını istemiyor. Kur'an-ı Kerim'in tefsirini istiyor dediler. O zaman onlara Kur'an-ı Kerim'in tefsirini verecek neresi var neresi var sordum soruşturdum 5-6 milyonluk koca İstanbul ki bir zamanlar Darül Saltanatül Aliye hilafet merkezi idi. İslam'ın kalbi küt küt küt küt orada atıyordu. Orada bir böyle istekliye Kur'an-ı Kerim'i öğretecek müessese yok. Burada da yok. Başka yerde de yok biliyorum. Biz Müslümanlar efendim dinimizi öğretmek hususunda teşkilatlarımızı tamamlayamamışız 20. yüzyıla uyduramamışız yani bizim her şehirde en aşağı bir tane Kur'an-ı Kerim'in tıkır tıkır öğretildiği gürül gürül okunduğu efendim güzel güzel izah edildiği Kur'an evleri olması lazım. Darul Kur'an'lar olması lazımdı. Seneler seneler öncesi, ben İstanbul'da hatırlıyorum, Eşref Efendi diye bir efendim, baba dostu, yakınımız orada Darül Kur'an tesis edeceğim diye bir geniş arsa aldı. Ve o arsanın üzerinde binayı yapmak üzere sizin gibi gençler tezkereyle harç taşıdılar, tuğla taşıdılar, ustalık amelilik yaptılar. Darul Kur'an olacak diye. Yaptılar koca binayı ortaya koydular ama Darul Kur'an olarak çalışmadı. Yani Kur'ani ilimlerin okutulduğu, öğretildiği insanlara verildiği bir şey olarak çalışmadı. Bugün de hiçbir yerde böyle halka da açık olan esnafa da, tüccara da, memura da istediği zaman Kur'an derslerini verecek, tefsir verecek müesseselerimiz yok. Kurmalıyız bunları. Saatleri belli olmalı. Gittiği zaman broşürü aldığı zaman Memurlar için, gündüz çalışanlar için gece saat 8'den 11'e kadar, 3 saat. Efendim ilk başlayanlar için pazartesi perşembe. biraz ileriler için Salı-Cuma. Efendim daha ileriler için bilmem ne bilmem ne. Kadınlar için gündüz saat 10 la 12 arasında. Talebeler için öğleden sonra 4 la 6 arasında. Kur'an'ın kelimin tefsiri burada verilir diye müesseseler kurmalıyız. Mesela. Yani benim istediğim, benim beklediğim, temenni ettiğim İslam diyarı böyle olur. Çünkü bizim asıl işimiz Kur'an-ı Kerim'i öğretmek insanlara. Peygamber Efendimizin ömrü boyunca yaptığı şey insanlara Allah'ın kelamını tebliğ etmek idi. Bu asırda yapılmıyor. Herkes okusun. Canım herkes okusun usulüyle din öğretilecek olsaydı peygamber göndermezdi Allahu Teala hazretleri. Kitap gönderirdi. Efendim kitabı herkes okurdu. Fiilen göstermek gerekiyor. Onun için tasavvufi terbiye fiili terbiye olması dolayısıyla şart oluyor. Peygamber Efendimiz günlük yaşayışı içinde İslam'ı öğrettiği için en uygun en uygun eğitim sistemi öyle günlük hayatın içinde göstererek, yaşatarak, yaşayarak İslam'ı öğretmek oluyor. Allahu Teala Hazretleri bizi dinimizin yaşaması için, yayılması için gerekli müesseseleri kurmak icap eden tedbirleri almak hususunda gayretli eylesin 20. yüzyıldayız, yenilikler yapmalıyız İslam'ı öğretmek için herkese dinimize öğretmek için çalışmalıyız, hocalarımızı organize etmeliyiz, talebeleri organize etmeliyiz, güzel mekanlar koymalıyız ortaya Efendim, zamanlar hazırlamalıyız ve bunlar öğretilmeli Allah-u Teala Hazretleri böyle çalıştığımız zaman çok büyük hayırlar ihsan eder çok büyük hayırlara ereriz Allah -u Teala Hazretleri bizi gene efendim çok büyük mükafatlarla müka mükafatlandırıp iki cihanda aziz eder. İslam'ı en umulmadık yerlere yayarız. Bakarsınız Fransa Müslüman olmuş. Bakarsınız Almanya Müslüman olmuş. Bakarsınız Amerika şıp diye Müslüman olmuş. Eskiden öyle olmadı mı? Bizans Müslüman mıydı? İran Müslüman mıydı? Suriye Müslüman mıydı? Yani Arabistan'ın biraz kuzeyinde bir Gasani devleti vardı. Efendim, Öbür tarafında biraz kuzey doğusunda bir Hira devleti vardı. Öbür tarafında bir Sasani devleti vardı. Daha öteki tarafında bir başka devlet vardı. E, hatta Arap Yarımadası'nın Bahreyn sahil tarafları bile Müslüman değildi ama her yere gittiler İslam'ı, götürdüler, öğrettiler. Bizans'ın olduğu yerlerde yaşıyoruz. Şimdi bak, İslam diyarı. Bir ara Balkanlar Müslüman diyarıydı, bir ara İspanya Müslüman diyarıydı, bir ara Kırım Müslüman diyarıydı, Kafkasya Müslüman diyarıydı. Gene Müslüman diyarı ama başkalarının altında. Başkalarının taziki altında. Yani çalışırsak ve çalışmalıyız ve o kardeşlerimize ulaşmalıyız ve dünyanın öteki insanlarına İslam'ı ulaştırmalıyız. Bir eskiden anlattığım fıkra var ki belki bu, bu toplantıda bulunan kardeşlerimiz bu hadiseyi bilmiyorlar. Pakistan'dan bir grup kardeşimiz Amerika'ya İslam'ı tebliğ etmeye gitmişler. Amerika'ya gitmişler. Efendim Washington Camii'nde konuşmaya başlamışlar. Mikrofonları kurmuşlar. Hoparlörleri dışarıya vermişler. Dışarıdan geçenler de kulakları duysun diye. Hristiyanlık budur. Hz. İsa hak peygamberdir. Ama zamanı doldu. Hz. İsa gibi Ondan sonra Allahu Teala Hazretleri Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı gönderdi. O da İslam'ı tebliğ etti. Hepsinin tebliğ ettiği ilahi hakikatlerdir. Ey Hristiyanlar, ey Yahudiler gelin, Müslümanlık hak dindir gibi sözler söylemeye başlayınca oradan geçen bir Amerikalı mühendis takılmış kulağa dinlemiş. Dinlemiş, dinlemiş enteresan bulmuş. Şunu içeriden dinleyeyim demiş. Böyle kapıda, sokakta durup da dinleyeceğime. Kapıdan içeri girmiş. Konuşmacıyı güzel, Pakistanlı, İngilizce konuşuyor. Efendim, konuşmasını bitirince yanına varmış. Demiş, sözlerinizin hepsine katılıyorum. Doğruyu söylüyorsunuz. Tamam, dedikleriniz haktır, gerçektir. Benim de aklıma, mantığıma uydu. Peki demiş, ben Müslüman olmak istiyorum. Ne yapayım? Hiç yapılacak bir şey yok demişler. Kelime-i şahadet getirir, getirirsin. Şahadeteyn. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Şehadet ederim ki Allahu Teala Hazretlerinden gayri ilah tanrı yoktur. Sadece o vardır. Ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam onun gönderdiği hak elçidir, peygamberdir. Bunu kabul edersin. Müslüman oldun. Tamam. Bir de gusül abdesti alırsın ki cünüplikten çıkasın diye. Temiz olasın diye. O lazımdır. Gerisi tamam demişler. Peki demiş. Kelime-i şehadeti getirmiş şehadeteini Ve e, siz demiş benim böyle imana gelmeme vesile olduğunuz kalbimi yıkadınız. Evime de varayım. Elbisemi yıkayım demiş, yani bedenimi yıkayım demiş. Gitmiş evinde banyo almış, gelmiş bunların meclisine oturmuş, katılmış, kafilesine girmiş. Onlarla beraber diğer diğer, onlar İslam'ı tebliğ etmeye gittikleri için şehir şehir gezmiş. Onlarla beraber Orta Doğu'ya gelmiş. Küveyt, Bahreyn, Irak, Suriye, Ürdün, buraları dolaşmış. Haç mevsimi gelmiş, hacı olmuş. Efendim Hicaz'da Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ziyaretleri derken atlamışlar. Bu cemaatle beraber Pakistan'a veya Hindistan'a. Orada bir büyük mescit varmış ki dünyanın her yerine giden tebliğ cemaatleri orada toplanırlarmış. Toplanmışlar. Her gelende hatıralarını anlatırmış orada. Günlerce yanlarına çayları koyarlarmış. Yiyecekleri koyarlarmış. Piknik gibi açık böyle. Zaten sıcak ülke. Efendim çok da büyük bir cami. Orada o şeyleri anlatırlarmış. Sıra bu Amerikalı'ya da gelmiş. Konuşma sırası. Çok enteresan. Çok önemli. Hepimizin ibretle dinlemesi ve başkalarına anlatması lazım. Bu Amerikalı da söz almış. Demiş ki, ey Müslüman kardeşlerim, Hindistanlılar, Pakistanlılar sizin bu faaliyetinizi çok beğendim. Allah sizden razı olsun. Aktif Müslümanlarsınız. Olduğunuz yerde durmamışsınız. Her tarafa İslam'ı yaymak için heyetler halinde dağılmışsınız. Nihayet bir grubunuz Amerika'ya gelmiş. Benim de hidayete ermeme vesile oldu bu kardeşlerim. Allah onlardan razı olsun. Yani ne kadar teşekkür etsem azdır. E, duacıyım, müteşekkirim demiş. Ama demiş arkasından. Bu sefer meraklanmışlardık. Hem teşekkür ediyor hem arkasından. Ama iki elim iki yakanızda olacak demiş. Teşekkürün arkasından. Tabi o zaman neden iki eli iki yakasında olacak? Bu Müslümanların niye yakasını tutacak da davacı olacak diye merak etmişler. Demiş ki, siz bu güzel işi niye daha önce yapmadınız? 10 sene önce gelseydiniz benim babam sağdı. O da makul bir insandı. O da Müslüman olurdu. Halbuki Müslümanlığı tanıyamadan Hristiyan olarak öldü. Ebedi cehennemlik olacak. Niye 4 sene önce gelmediniz? O zaman benim annem sağdı. O da iyi bir kadıncağızdı. Dindardı. Yanlış bir yolda batıl bir akideyle ömrünü geçirdi, öldü gitti. O da cehennemde gelecek. Bunların hesabını size soracağım demiş. Niye daha erken gelmediniz Amerika'ya? Niye daha önceden İslam'ı tebliğ etmediniz demiş. Bu çok önemli. Her birimizin her birimizin bu fıkrayı, bu ihtarı bu yaka tutmayı, bu hesap sormayı hatırından çıkarmaması lazım. Efendim Amerika'ya biz gidemeyiz. Parayı nereden bulacağız? Uçak parası şu kadar tutuyor, tren parası bu kadar, vapur parası şöyle Türkiye'de bile, Türkiye'de bile gezmiyoruz. Türkiye'de bile öyle kasabalar, öyle köyler var ki yüz numarası yok. Öyle kasabalar, öyle yerler, öyle şehirler, köyler var ki gusülü bilmiyor. Gusül ne demek? Kusul bilmeyince nasıl gezdiğini düşünün. Gusülü bilmiyor, namazı bilmiyor. Ölüsünü gömmesini bilmiyor. Yani ben de hayret ettim, ben de görmedim öyle yerleri. Çünkü ben ancak tanıdığım yerlere gidiyorum. Böyle yerlere, netameli yerlere kolay kolay da gidemez insan. Ama böyle yerler varmış, duydum. Yani adını da verebilirim, vermiyorum. Demek ki çalışmamız lazım. Demek ki tatlı tatlı İslam'ı anlatmaya gayret etmemiz lazım. Allah bizi İslam için yüreği yanan gayretli Müslümanlardan eylesin. Gelelim üçüncü hadisi şerife. İnnekümül yevme ala dinin ve inni mükâsirun bikümül ümeme felâ temşû ba'dî el-kâhkara. Çabir radıyallahu anh'den efendim Ahmed İbni Hanbel rahmetullahi aleyh riayet, rivayet eylemiş. Efendimiz buyuruyor ki, inne el-yevme siz bugün ala dinin, dindarlık üzeresiniz. Tamam. Oturmuş bir Allah tarafından gönderilmiş akide, amel ve efendim sistem dininiz gayet güzel, bu din üzeresiniz. Ama bu din üzeresiniz ve inniy müktesirin büyükümül ümeme, efendim ben ben sizinle başka ümmetlere, efendim bak benim ümmetim daha çok diye övüneceğim, sevineceğim, kıvanacağım. Yani başka ümmetlere mübahat edeceğim. Ben sizin çokluğunuzla efendim, e, sevinç duyacağım. Siz çoksunuz. Öteki ümmetlerin hepsinden daha kalabalıksınız. Cennet ehlinin büyük eksiliyetini siz teşkil edeceksiniz diye sevineceğim. <Sessizlik> Fela temşu ba'di el kahkara. Sakın benden sonra dönüp ardınızı geri geri gitmeyin. Sakın benden sonra geri geri gitmeyin diye tembih etmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu da lâzizleri bizi imandan sonra küfre düşürmesin. İzzetten sonra zillete. Allahu Akbar. En yesteji be Elhamdülillahi Rabbi al-alamin. Al-Rahman al La ilaha illallah. Yev aluma yurid. Allahümme entellahu la ilahe illa entel Gani. ve nahnul fukara enzil aleynel gays ve c'al ma enzelter lena kuvveten ve belagan ilahin. Hz. Ayşe validemizden Ebu Davut, Müstedrek ve Beyhaki'de kayıtlı bir hadis-i şerifle karşı karşıyayız. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, اِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ Siz, Beldelerinizin kuraklığından müşteki oldunuz. Vesti Harûmâtur an ibn Zamanîhi, zamanı geldiği halde yağmurun yağmayıp susuzluğun, kuraklığın devam etmesinden ve her tarafın kuraklığa uğramasından, kahdugala olmasından, kıtlık olmasından müşteki duruma geldiniz görüyorum, biliyorum. Demek ki kıtlık olmuş o devirde. Onu söylüyor. Ve kad emerekumullahü azze ve celle dua ve va'adakum en yestecibe Halbuki Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de size dua etmenizi, duacı kullar olmanızı, başınızlara geldiği zaman ona el açıp yalvarıp yakarmanızı emretmiştir ve üstelik de eğer siz dua ederseniz duanıza isticabe edeceğini, yani duanızı karşılıksız bırakmayacağını Dileklerinizi dünya ahirette ihsan edeceğini bildirmiştir. Onun için bu kıtlıktan kurtulmak üzere dua edelim demiş oluyor Peygamber Efendimiz. Duası da şöyle. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. al-Rahim. O Rahman ve Rahim'dir. Rahmeti çok geniştir. Efendim merhameti, lütfu ihsanı mümin kullarına efendim, dünya ve ahirette erişir. Maliki yevmiddin insanların yaptıkları amellerin karşılığının görüldüğü mükafatların ve cezaların verildiği günün malikidir. La ilahe illallah. Allah'tan gayri ilah tanrı yoktur. Sadece o vardır. Yef'alü ma yurid. allah Teala ne dilerse onu yapar. Kimse ona bir şeyi tasdik edemez. Ne murad ederse onu yapar Allah Teala azzetleri. Dedikten sonra dua olarak buyuruyor ki yani bunlar hamd ve tah şey olmuş oluyor. Efendim sena olmuş oluyor Allah Teala azzetleri güzel sıfatlarla. Efendim temcid ve tahmid ve tebcil olmuş oluyor. Duası da şöyle Allahümme entallah. Ya Rabbi La entallahu la ilahe illa ente Sen Ey Allah'ım sen, Ey Rabbimiz Sen Allah'ım Allah'sın Senden gayrı ilah yoktur Efendim Sen ganisin Yani Gani zengin demek ama Müstavini demek Yani hiçbir şeye muhtaç değilsin Her şeyin ihtiyacında olmak Hususundan münezzehsiz Hiçbir şeye muhtaçlığın yoktur ve nahnu'l fukara halbuki bizler muhtaçlarız sen sen ihtiyaçtan azadesin ganis'in müstani'sin bizler ise muhtaçlarız enzil aleynel Gayse. ya rabbi bize yağmur indir ve ceal ma'ezeltelena kuvveten ve belagan ilahin ve indirdiğin o rahmeti bu yağmuru bir muayyen zamana kadar bizim güçlenmemize ve sıhhat afiyetle o ikinci bir zamana kadar gelişmemize vesile eyle ya Rabbi diye dua etti peygamber efendimiz yağmur için duaya çıkılır Efendim yağmur duası olur ve yağmur duasının faydası olur Mekke-i Mükerreme'de namaz kılıyorduk bir imam geçti imamlık etti oradan bir kardeşimiz dedi ki bu imam çok müttaki bir insan çok takva ehli bir insan çok halis bir insan dedi Geçenlerde burada aşırı bir kuraklık oldu. Uzun zaman beklenildi halde yağmur yağmadı dedi. Bu zat çıktı bir yağmur duası etti. Gökyüzü masmavi iken, hiç bulut yokken daha dua bitmeden şakır şakır yağmur altında kaldık dedi. Şakır şakır yağmur altında kaldık bu imamın ihlasına bu işarettir dedi. Bu orada olmuş bir hadise. Ben de Türkiye'de olmuş bir hadiseyi hadisenin kahramanından duyduğum gibi size anlatayım bir şehrin müftüsü ki bizim fakülteden yaşlı bir zamanda okudu, mezun oldu, geçti. O, o şehrin müftüsü. Adını söylemiyorum. Mübarek bir kardeş, bir dost, bir ağabey, bir büyük, neyse. Efendim, iyi bir insan. İhlaslı bir insan. Uzun zaman o beldede kuraklık olmuş. Müftülük yaptığı yer büyük, böyle ziraatin olduğu, ovaların olduğu bir yer. Kuraklık olunca mahsul Mahvolacak. Yani o kadar paralar hepsi heba olacak. Her şey koruyacak. Birisi gelmiş demiş ki, hocam bizim dinimizde yağmur dağası var ya bir yağmur dağasına çıkalım. Olur demiş. Olur dedim diyor. Hangi gün yağmur dağasına çıkalım? Filanca cumartesi günü diyelim de herkes de işinden gelebilsin. Yani tatil zamanı olsun. Cumartesi günü yağmur dağasına çıkacağız diye ilan ettik diyor. O gün oldu diyor, sözleştikleri yer şehrin dışında bir meydan. Şehrin uzağında bir çayırlık efendim, yer, dağın başında bir yer. Oraya herkes minibüslerle hatta civar kasabalardan gelmeye başladılar diyor. Fakat Müftü Efendi yağmur duası yapacağını ilan etti diye gazeteler almışlar konuyu işlemeye başlamışlar. Bu devirde de yağmur duası olur mu? 20. yüzyıldayız. Bakalım yağmur yağacak mı, yağmayacak mı? İleri, geri, gelicilikten, ilericilikten herkes küfrünü, efendim, imanını ortaya koymuş. Gazetelerde başlamış bu işin dedikodusu böyle günlerce sürmüş gitmiş. Cumartesi günü geldi diyor. Dua edeceğiz, heyecanlıyız, tenkit edenler var, bize böyle şey yapanlar var diyor. Bir de geldi diyor arkadaşlardan birisi. Müşte Efendi anlatıyor bana. Hocam demiş... Örfi komutanından, generalden izin aldın mı? Bu kadar insanı buraya topluyorsun? <gülüyor> Yo de, bir şey hatırıma gelmedi. Yani e, beş kişiden fazla insanın toplanması yasak. Oraya binlerce kişi toplanıyor. Eyvah, hay Allah, unuttuk. Yani hatırına gelmemiş. Din adam olduğu için hani anarşi, manarşi falan diye de bir şey hatırından geçmiyor. İzin almamış. Ne yapayım? Atladım diyor otomobile. Dost doğru, paşanın yanına gittim diyor, Örfü İdari Komutanı'nın, bölgenin Örfü İdari Komutanı'nın yanına gittim diyor. Müftü Efendi buyur demiş, iltifat etmiş paşa, makamına oturtmuş. Efendim demiş, çok oturmayayım demiş, ahali toplandı sizi bekliyorlar demiş, yağmur dağasına çıkacağız demiş. Çağırdık demiş, herkesi ilan ettik demiş, e, siz de demiş bizim beldemizin paşasısınız, Yağmurda dağasına bekliyor ahali sizi demiş. Yani kurnazlık yapmış aslında yani izni alması lazım da ben izin almadım kusura bakma filan demiyor da yani usta hırsız ev sahibini bastırır misali gibi yani paşa Hazretleri hadi herkes toplandı sizi şeye bekliyorlar yağmurda aslında bekliyorlar deyince paşa demiş ki çok işlerim var ben nasıl ayrılayım buradan sen bana vekaleten yapıver bu işi demiş tamam o içinden seviniyor neyse döndüm geldim diyor izin işini öyle hallettik diyor Elini açmış, demiş ki, ya Rabbi ben senin yüzü kara kusurlu bir kulunum. Bana ne cezayı versen olur ama bu adamlar bu işi münakaşa mevzu yaptılar. Gazetelerde münkirler, ters yazılar yazdılar. Bizimle alay ettiler. Aman ya Rabbi bizim yüzümüzü kara çıkarma, yüzümüzün karasına bakma, istediğimizi ihsan derken, yani ortalık masmavi iken daha, bir bulutlar peyda olmuş, daha o dualar, dua eden cemaat oradan ayrılmadan şakır şakır yağmur altında kalmışlar. Olmuş bir hadise, yılını ve yerini söylemiyorum. Söylemiyorum, bir, bir takım sebeplerden dolayı. Bizzat şeyler. ondan sonra da oranın valisi gazetecilere dönmüş, azarlamış onları. Gördünüz mü, edepsizler demiş, işte bak Allah dua edince nasıl yağdırıyor demiş. Yağmurun, Allah dualara icabet eder. Allah-u Teala Hazretleri, Kadir-i Mutlaktır. Güzel dua edersen, halisane dua edersen verir. Ya istediğini verir, ya istediğinden alasını verir. Ya dünyada verir, ya ahirette verir. Ama verir. Onun için dua ehli olacağız. Dua ediciler olacağız. Allah bizi ağzı dualı, gönlü Rabbimize bağlı kimseler eylesin. 5. hadisi şerif İnnekum mansurune ve musayibune ve meftuhul lekum. Femen edreke zalike minkum felyetteqillaha vel yemir bil ma'ruf vel yenha anil münker ve yasilir rahime ve men ve alayya mutaammiden felyetebabba mak'adahu minen nar. Ahmed ibn Hanbel'in rivayet ettiği Tirmizi'nin hasenun sahihun dediği Beyhaki'nin kaydettiği Abdullah ibn Mesud'dan bir hadisi şerif. 5. hadis şerif Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İnnekim mansurun siz Nusreti ilahiyeye Allah'ın yardımına, zaferine mazhar olacaksınız ey asabım Ve musibun efendim çok hayırlara isabet edeceksiniz. Başınıza çok şeyler gelecek. Çok şeyleri kavuşacaksınız, alacaksınız. Ve meftuhun leküm. Size dünyanın efendim arazileri, hayırları, imkanları açılacak önünüze. Siz onlara nail olacaksınız. Femen edreke zâlike Ey ashabım, şimdi fukaracıksınız. Üzerinizde giyimleriniz yok. Koyun postuna bürünmüş kiminiz. Kiminizin efendim dizinin altını zor örter kıyafeti. Kiminizin Erkeğiniz efendim üstüne örtüyü aldığı zaman evde hanımı namaz kılacak kadar bir örtü bulamaz gider onu o giydiği zaman kılabilir. Efendim kıtlık çekersiniz hurmayı biriniz alırsınız biraz emersiniz ötekisine verirsiniz o biraz emer. çeşitli mahrumiyetler çekiyorsunuz ama ileride zenginleyeceksiniz dünya size açılacak araziler ülkeler sizde fet olunacak efendim. Nusreti ilahiye masar olacaksınız. Kim o zamana ulaşırsa sizden fellettekilla, aman zenginlikten şımarmasın, Allah'tan korksun. Aman ele geçen imkanlardan şaşırmasın, hak yolu bırakmasın. Peygamber Efendimiz bir başka hadis şerifinde buyuruyor ki, Vallahi ben sizin yoklukta olmanızdan ziyade bollukta olmanızdan korkarım. Diyor. Neden? Bolluk oldu mu insan oldu sapıtır şaşırır azar da ondan. İnler insane leytka evre a hustavina. Zengin oldu mu parasında cebinde parası var mı? Ne yapacağını şaşırır. O parayla ne yapacağını şaşırır. Olmadık edepsizlikler yapar. Efendim olmadık efendim şeylere parayı harcar. Olmadık lükse harcar. Olmadık böbürlenmeye, kibirlenmeye harcar. Olmadık şatafata harcar. Günahlara harcar. Yılbaşılarda gezer. Öyle insanlar var ki bugün Türkiye'de, Afrika'ya Cumartesi, Pazar günü özel uçağıyla avlanmaya gidiyor. Keyif. Avlanmaya gidiyor. Ama biz yardım istemeye gittiğimiz zaman yardım vermiyor mesela. Şurada şu ihtiyaç var, burada bu ihtiyaç var diye. Onunla ilgilenmiyor. Yani zenginlik çok büyük bir imtihandır. Çok şeyi de hesabı da serttir. Efendimiz diyor ki o bolluk devresinde, siz devresinde sizden kim erişirse Allah'tan korksun. Allah'tan korksun. Ve emr bil ma'ruf ve nehy an'il münker. Emri maruf eylesin ve nehy'i münker eylesin. Yani kendisi Allah'tan korksun, etrafına da nasihat etsin. Bunu böyle yapmayın, günahtır. Şunu şöyle yapın, sevaptır diye. İyi olan şeyi, aklın ve şeriatın uygun gördüğü şeyi destekleyip yaptırmaya çalışsın. Aklın ve şeriatın uygun bulmadığı şeyi yaptırmasın. Yani emr-i maruf, nehy-i münker vazifesine sarılsın. Bu hepimizin boynuna borç olan mühim bir vazifedir. Vel yasıl rahim, akrabasına ziyareti kesmesin, bağlantıları sürdürsün, yardımı esirgemesin, akrabasını korusun, kollasın. Ve men kezebe aleyye müteammiden, kim bana kasten yalan bir şey isnat ederse, benim söylemediğim bir sözü hadismiş gibi söylerse, Efendimiz böyle dedi deyip de aslında söylemediği bir şeyi halkı kandırmak, şey yapmak için öyle söylerse, o zaman fe liyetebe adahu minennar. cehennemde oturacağı yere hazırlansın. Kendisini hazırlasın bakalım cehennemde ne azaplı yerlere atılacak da ne azaplar görecek diye hazırlansın. Bu da meşhurdur ki Peygamber Efendimiz'e kasten bilerek yanlış söz isnat eden, efendim, yalan isnat eden, yalandan yani Peygamber Efendimiz'in halk arasındaki bağlılığını, sevgisini, nüfuzunu istismar etmek için dinde olmayan bir şeyi hadismiş gibi söyleyip de istediğini yaptırmaya çalışan Tabii o yalancı, sahtekar, aldatıcı oluyor, istismarcı oluyor. Onun cehenneme gireceğinin şeyidir bu hadis-i şerif. Ondan sonraki hadisi şerif. İnne kim tuhşarun ricale ve rukbanan ve tecerrun ala wujuhih wujuhikum hahuna ve nahha bi Bu hadis-i şerifte istikbale ait bir şeyi ifade etmiş efendimiz. Ahmed İbn Hanbel'de Tirmizi'de var. Tirmizi Hasan demiş. Efendim. Müstedrek'te de kaydedilmiş. İnnekum tuhşarun siz haşr olunacaksınız ricalen ve rukbanen. Rical Arapçada bir racül kelimesinin çoğulu olur. Bir de racil kelimesinin çoğulu olur. Efendim, e, racül çoğulu rical olunca adamlar demek. Racil'in çoğulu olunca yani yayan yayalar demek. Siz haşr olacaksınız yaya olarak ve rukbanen binekli olarak. Yayalar ve binekliler olarak toplanacaksınız dedi. Ve tecerrune ala vucuhikum hahuna yüzleriniz üzere burada toplanacaksınız diye Şam tarafını işaret etti. Peygamber Efendimiz eliyle Şam tarafını işaret etti. Yani mahşeri kastederek böyle şey yaptı. Bilgi verdi etrafındaki ashabına. Arkasındaki hadis-i şerifte de ''İnneküm setü cennedûne ecnaden cünden Şam ve Mısır ve irak ve yemen kalû Fehir lena ya Resulullah. Kal aleikum bi'ş-Şam femen eba feyelhak bi Yemenihi ve l-sak bi kutrihi fe inna Allah kattekeleli bi'ş-Şam. Ebu Terda radıyallahu ta'la diyor ki sizler grup grup olacaksınız ey ashabım veya ey ümmetim. Bir grubunuz Şam'da olacak, bir grubunuz Mısır'da, bir grubunuz Irak'ta, Yemen'de olacak. Fehirlena ey Resulullah bize hangisi hayırlıysa söyle de onu orada toplanalım ey Resulullah dediler. Buyurdu ki size Şam'ı tavsiye ederim. Efendim hemen eba kim Şam'a şey yapmazsa yani gitme gücü yetmezse onu kabul etmezse feli heliyel hak bir Yemenih yani bu Yemen tarafındaki yere o zaman gitsin ve onun su birikintilerinde dursun. Yani orada sıkıntı vardır. Orada sıkıntı vardır. Dağlarda su birikintilerinden şey yapar ama Şam tarafı iyidir demiş oluyor. Fe inna kat kattekeleli bi Şam çünkü Rabbim bana Şam'ı tekeffül eyledi. Yani Şam hususunda garanti verdi buyuruyor. Şimdi bu Şam Yemen meselesinde Arapların zihniyetini ben size anlatayım. Araplar Şam Şam sol demek. Yemen sağ demek aslında. Yemin sağ demek, şimal sol demek. Araplar yüzünü güneşin doğduğu tarafa döndüklerine göre değerlendirirlerdi etrafındaki ülkeleri. Yüzünü güneşe döndü, yani doğuya döndü. O zaman sağ tarafı, yani Yemen Yemin, yemin tarafı, bu yemin, yedül el yedül gümnadır bu, sağ eldir. Sağ tarafı Yemen oluyor. Yani Cenub tarafı oluyor, güney tarafı oluyor. İşte o illere Yemen illeri demişler burası şeyden başlar, sana'dan başlar, Hatır Mevde artık nerelere kadar gidiyorsa yani Hicaz kıtasının cenubu olmuş oluyor. Şam o da kuzey yani sol taraf, o da kuzey tarafı olmuş oluyor dönünümüzü doğuya döndüğümüze göre. Efendimiz kuzeyi tavsiye etmiş oluyor yani. Şam deyince şehir adı hatıra gelmez Arapça'da. Bizim bugün Şam dediğimiz şehrin adı Dimak'tır Arapça'da. Avrupalılar Damaskus derler. Irak, şeyler, Türk, Araplar, Dimaşk derler. Şam diye denilince bir geniş bölge hatıra gelir. Yani Irak'ta, Suriye'de, Ürdün'de hepsi içine girer o mutlaka'yı. O tarafı kastetmiş oluyor Efendimiz. O tarafa tevcih etmiş oluyor. Ümmet de hakikaten daha ziyade o taraflara işe yaparak nice geniş hizmetler yaptılar. En sonuncu hadis-i şerifi de bitir verelim. Vakit tamam oldu. İnnemel amalu Kelbi eze tabe esfeluhu tabe alahu ve iza fesede esfeluhu fesede alahu. Bu hadis-i şerifi Ahmed ibn Hanbel ve İbn Mace rivayet etmiş. Kitaplarına almışlar. Efendimiz buyuruyor ki ameller, yapılan işler efendim kapların içindeki malzeme gibidir. Efendim Aşağısı iyi olunca yukarısı da iyi olur. Yukarısı aşağısı fena olunca yukarısı da fena olur. Şimdi onların kullandığı kaplarda efendim bir kabın içindeki malzemenin ne olduğunu araştıracaksın. Bir yanına aşağı bakarsın orası iyiyse o tarafı da iyi olur. Orası kötüyse öbür, öbür tarafı da kötü olur. Ameller de böyledir. Yani temeli, tabanı, dayanağı, niyeti, aslı, başlangıcı iyi olunca ötesi de iyi gider. Ama Niyet kötü olunca, dayanağı kötü olunca, maksat kötü olunca o onun işi de sonunda o amelin akıbeti de kötüye gider. Allahu Teala azetleri cümlemizi iyi niyetli amellerinin tabanı temeli esasa hüsnü niyete dayalı olan efendim salih amel işleyen has halis sevdiği mütteki salih Müslümanlardan eylesin. Cennetini cemalini kazanmayı cehennemine düşmemeyi iki cihanda aziz bahtiyar olmayı cümlemize nasip eylesin Bir hürmeti esrarı suretil fatiha o la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilâhe illallah Lâ ilâhe illallah Lâ ilâhe illallah illallah Allah, La ilahe illallah La ilahe illallah Hulmelikül <gülüyor> hakkül mübin Muhammedun Resulullahi Sadıkul vaadil emin Allahümme salli ala seyyidi Muhammedinin Muhammedin Nebiyil ve Ala Azihi ve Sahbihi ve Sallim Allahu Mesallia Ala Seyyidina Muhammed Bin Allah'ın Rabbı Al-Ali Al-Aal Al-Wahhab. Elhamdülillah, hakkı hamdih, nahmendih bıjemi mahamidih. Ve salatu ve salamu ala khairı halkih, syyidina Muhammed Alih ve cahbih ejmägin. Ve mentebi ahbihsanin ilayimid din. Allahum ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbena, takabbel minna. İnneke anta semiyu alaim. Ya Rabbi okuduklarımızdan hasıl olan ücuru mesubatı evvelen ve hâsaten Peygamber Efendimiz'e hibe ve arz eyledik. Vâsıl ile eyle. şefaatine cümlemizi nail eyle. Cümle âlinin, ashabının etbaının, sahir enbiya ve mürselin ve evliyaullahın ve bilhassa saadat ve meşâiturku aliyemizin ve halifelerinin ruhlarına hediye eyledik. Vâsıl ile. Eyle ahirete göçmüş olan ana baba kardeş evlat dost ve yakınlarımızın sevdiklerimizin arkadaşlarımızın ruhlarına ikram eyle. Beldemizin medarı iftarı Hüseyin Gazi'nin Hacı Bayramı Veli'nin Taceddin Sultan'ın vesaire evliyaullah'ın şehitlerin fatihlerin gazilerin mücahitlerin ruhlarına ikram eyle. Biz yaşayan müslümanlara da tevfikini refik eyle. Sıhhat afiyetler bizlere nasip eyle. Salih amelleri bizleri muvaffak eyle dinimi mübini İslam'a en güzel tarzda hizmet etmeyi bizlere nasip eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünnetine sarılıp sünnetini ihya eleyip şehit savapları kazanmayı bizlere nasip eyle. Ümmetine malımızla, gayretlerimizle, bedenimizle, canımızla en güzel tarzda hizmet etmeyi nasip eyle. Ya Rabbi ümmetü Muhammed'e umûmen rahmetle. Ümmetü Muhammed'i aziz eyle. Ümmetü Muhammed'i galip eyle. Ya Rabbi hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ihsan eyle. her işimizin önünü sonunu hayır eyle. Ya Rabbi bizleri helal rızıklarla perverde eyle, haramlardan mahfuz eyle, Ya Rabbi evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi sevdiğin salih kullar eyle. Ya Rabbi beldelerimizi hıfz eyle. İstilaya uğramış beldeleri kurtarmayı bizlere nasip eyle. Mazlum mağdur esir kardeşlerimizi esaretten, kadirden, zulümden halas eyle. Ya Rabbel alemin son nefeste imanı kamil ile göçmeyi cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi azaba uğramadan, cehenneme girmeden... İlk girenlerle beraber cennetine bizleri de dahil eyle. Böylece burada topladığın, topladığın gibi Peygamber Efendimiz'in çevresinde de bizleri haşru cem eyle. havzı Kevserinden doya doya nuş etmeyi nasip eyle. Senin cemalini gören bahtiyar kullara bizleri de dahil eyle ya Rabbi. Bi hürmeti esma ikel hüsna ve havyi bikel müşteba Muhammedinil Mustafa ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha. Allah'a selat ve selam. Her gün ben aşk yazmayı öğreniyorum. İlaye dirubun diyor. Allah'a selat ve selam. very